Sığırın bir parçası ile öldürülene vurun dedik. Denileni yaptılar ve ölü dirildi. İşte Allah ölüleri böyle diriltir. Düşünesiniz diye mucizelerini de size böyle gösterir.